أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ve ونستعينه ve ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle bir bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin fîl-nâh. selam. Zebercet kitabın şerhinde namaz bölümü, imama secdede yetişen kimse başlığında kalmıştık. 338, ne olur rivayet. Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni radiyallahu an'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmama secdede yetişirseniz secde edin. Rüküde yetişirseniz rükü edin, kıyamda yetişirseniz kıyam edin. Rekate yetişmemişseniz secdeleri saymayın. Bu Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. Harp bin İsmail el-Kirmani mesailinde, yani Ahmet bin Hanbel'e sorduğu sorulardan oluşan mesail kitabında, Beyhakis süneninde rivayet etmiş, Elbani Sayıha'da sayı olduğunu belirtmiştir. Abdurrazak'ın Rezak'ın rivayeti şu şekildedir. Ensardan bir şeyh dedi ki, yani Abdullah bin Mukaffel el-Müzeni'yi kastediyor. Önceki rivayetten anlaşıldığı gibi. Bir adam mescide girdiğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazdaydı. Biz onun ayak seslerini işittik. Namazı bitirince bize hangi halde yetiştin diye sordu. Adam secdelerde yetiştim ve secde ettim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, böyle yapın, secdeleri saymayın. Ancak rekata yetişirseniz o başka. İmama kıyamda yetişirseniz kıyam edin. Safa ayakta girin. Oturuyorken yetişirseniz oturun. Rüküde yetişirseniz rükü edin. Secdede yetişirseniz secde edin. Otururken yetişirseniz oturun. Bu da Bukhara ve Müslümin şartlarına göredir. Sahabenin isminin bir belirtilmemesi sıhhate zarar vermez. Çünkü sahabenin tamamı aduldür ki önceki rivayetten bu sahabenin Abdullah bin Muqafey radiyalarına olduğu anlaşılıyor. Evet burada önemli bir takım meseleler var. Namaza Lahik olan, sonradan yetişen kimse Hakkında Evet, demek ki kişi Cemaate hangi durumda yetişirse O şekilde imama tabi olur ee, Burada e, İki rivayette Mesela önceki rivayette Rekate yetişmemişseniz secdeleri saymayın diyor Burada rekat kelimesine dikkat etmek lazım bazı kimseler bu türden hadisleri yani rekat kelimesini ruku diye tercüme ediyorlar. Bu sebeple işte eğer tercüme edilmiş hadis kitaplarında görürseniz rukuya yetişmemişseniz onu saymayın şeklinde bir ibare görürseniz bilin ki o rekattır. Yani hadiste geçen ibaresi rekattır. Arapça metninden bakarsanız zaten bunu görürsünüz. Burada rekate yetişmemişseniz secdeleri saymayın diyor. Yani... Rekat kelimesi bir bütündür. Yani kıyamını, dolayısıyla kıraati, rukuunu ve secdeleri kapsayan bir bütünce o rüküne rekat deniliyor. Rekat sadece ruku değildir yani. Bu sebeple e, bunun rükû diye tercüme edilmesi yanlıştır. Çünkü ruku rekatın sadece bir bölümüdür. Burada yani bu şekilde yorumlamaya e, sebep olan şey bu insanların namazda Fatiha okumayı, işte namazın vaciplerinden, farzlarından saymamalar. Yani e, bir kişi işte imama rükuda yetişirse rekata yetişmiş sayılır diye bir itikatta olduklarından dolayı. Fatiha okumayanın namazı yoktur bölüyor diğer hadislerde. Yani Fatiha'nın e, olmazsa olmaz oluşu hakkında hadisler açık zaten. Dolayısıyla burada da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, rekate... Yetişmemiş kimse eğer bir cemaate secdelerde yetişmişse onları saymayın diyor. Yani ne demek bunun manası? Hani e, namaza sonradan yetişen bir kimse, cemaate imama sonradan yetişen bir kimse hangi halde bulduysa o halde tabi olur. Sonra kalanını tamamlardı ya. Burada o secdeleri saymayacak. Yani secdelerde yetiştin, sen secdelerde tabi oldun imama. Rekatın baş tarafına yetişmemişsin. O secdeleri saymayacaksın. Yani ben e, namazı tamamlayayım, secdeleri yapmadan selam vereyim. Böyle bir şey yok. Secdeleri yapacaksın çünkü eğer secdede yetişmişsen o secdeler sayılmıyor. Ama rükuda yetişirsen orada farklı. Kıyamda mesela Fatiha'yı okursun. Yani e, kıyamda yetiştin, Fatiha'yı okudun. Onu yetişmiş sayıyorsun. Ama Fatiha'yı okuyamadın veya işte cemaate rükuda yetiştin ve rükuda tabi oldun. Ne yapacaksın? Namazı tamamlarken bir rekat daha kılacaksın. Yani o rekati saymayacaksın. Çünkü Fatiha'sına yetişemedin, rekata yetişemedin dolayısıyla. Yine orada da rükû sayılmıyor. Yani ben işte bunun rükû ve secdelerini yaptım. Dolayısıyla işte ben son rekata kalktığımda sadece Fatiha'yı okuyayım. Rükû'yı zaten yaptım cemaatle. Diyemiyor kişi. Fatiha'yı okuduğu gibi yani son rekata kalktığında rükusunda yapar, yani hiç yetişilmemiş rekat gibi secdelerini yapar ve öyle selam verir. Evet, bu ikinci rivayette Abdurrezzak İbn-i Ebişebi ve Beyhak tarafından rivayet edilmiştir. İstirahat oturuşu 340. rivayet Ebu Kılabe dedi ki Malik bin el-Hüveyriz bize gelir ve şöyle derdi Dikkat edin, size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazını anlatayım. Namaz vakti olmadığı halde namaz kıldı. İlk rekatte başını secdeden kaldırdığı zaman doğrularak oturdu. Sonra yere dayanarak kalktı. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Nesai, Bukhari iki yerde rivayet etmiştir. İbn-i İbn-i Ebu Davud, Taberani, Beyhaki rivayet etmişlerdir. Burada bazı kimseler, yani istirahat, oturuşunu sünnetten, müstahattan veya namazın e, rükünlerinden sayınlayan kimseler, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu e, yaşlandığı zaman yaptı. Yani ikinci rekata kalkarken bir müddet dinlenme var ya, hafif bir oturuş, ondan sonra kalkma İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaşlandığı zamanlarda yapmıştı bunu. Yoksa namazın e, şeklinden, rükünlerinden değildir diye yorumluyorlar i̇bn gibi bazı alimler. E, fakat bu yorum kabul edilmez. Niye? Çünkü Malik bin Huveris, ilk önce bu hadisin ve Malik bin Huveris kimdir? Ona dikkat etmek lazım. Malik bin Huveris e, Abdülkays kabilesi içerisinde Yemen'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın e, namazını ve diğer hallerini öğrenmek üzere gelen heyetten birisi ve namazı nasıl gördüğümü kılıyorsanız öylece kılın hadisinde ravisi. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bir namazı, namazı benden nasıl görüyorsanız öylece kılın diye buyurduğu bir zamanda kılmıştır. Ee, ve e, burada yine başka bir şey daha delil var. Namaz vakti olmadığı halde sırf namazı öğretmek için kişi namaz kılabilir. Yani namazı göstermek için, öğretme amacıyla. E, burada... İlk rekatte başını secden kaldırdığı zaman doğrularak oturdu, sonra yere dayanarak kalktı. Yani kalkarken e, bu şekilde yaptığını bildiriyor. Bir müddet e, ilk rekatten ikinci rekata kalkarken, yine üçüncü rekatten e, dördüncü rekata kalkarken e, bir müddet oturma e, bu ve bunun gibi bu lafıza yakın e, rivayetleri var bunun. E, bu sünnet sabit olmuştur. Ruku ve secdelerde tadili erken. 341 no. Rivayet Ebu Mesud el Bedwi radiyallahu anten Resulullah sallallahu alaihi wasallam şöyle buyurdu: Kişinin namazı ruku ve secdelerde sırtını düz tutmadıkça geçerli olmaz. Bu hadis Bukhari şartına göredir. Ebu Davud, Tirmizi, Nesayi, İbn Maçe, yani e, dörtten sahipleri, Ahmet bin Hamil, İbn Ben, İbn Zeyme, Darimi, Tayalisi, İbn Bişibe. Hümeydi, İbn-ül Taberani, İbn-i Muhallada, Beyhak-i Sünen'in deri Muhbil bin Hadi, Cami-ü Said sayhlemiştir. Evet, rükû ve secdelerde. Rükûda e, kişinin sırtını düz tutması emrediliyor. Yani bu olmadıkça kişinin namazı geçerli olmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu çok açık bir ifade. Yine secdelerde de böyle. Rükuda kişinin sırtını düz tutması çoğu kimsenin dikkat etmediği zaman e, gerçekleşmeyen bir hadise. Yani e, mesela rükudayken eller dizleri kavrar. Bazı kimseler kolları şöyle bir yaylandırıyor. Yani kollar bükük duruyor dirseklerden. Dirseklerden bükük durduğu zaman sırt aşağı doğru eğriliyor. Kişi farkında olmuyor. Zaten bu hareketi sırtım düz olsun diye yapıyor ama farkında olmadan aslında daha fazla aşağı eğilmiş oluyor. Dirsek Dirsekler dümdüz olmalı. Ee, sırt, kalçayla birlikte baş, yani e, tam bir düz hizada olmasına dikkat etmeli. Ee, yani genellikle gördüğümüz, e, dirseklerden kolları büken insanlar, sırtım düz olsun diye büken insanlar, genellikle aşağı biraz daha fazla ilmiş oluyor. Sonra başını yukarı doğru kaldırıyor. Başıyla düzlük olmuyor o. Yani e, boyun sırtla beraber, düz olmalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı anlatılırken de yani üzerine bir sürahi veya su konsa o dökülmezdi diye anlatılıyor. Rükudaki hali anlatılırken. Yine secdelerde de e, sırtın düz tutulması e, zikrediyor burada. Yani secdelerde de aynı şekilde sırt düz olmalı. kamburlaştırılmamalı veya aşağı eğilip bükülmemeli. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu işte namazın olmazsa olmazı diyerek bildiriyor. Namazda oturuşun şekli 342 no'lu rivayet. Abbas bin Seil bin Sa'd es-Saidi, rahimullah dedi ki: Yani Seil bin Sa'd es-Saidi sahabeden, e, Abbas onun oğlu. O demiş ki: Ebu Humeyde Saidi bu da sahabeden. Ebu Seide Saidi Seil bin Sa'd ve Muhammed bin Mesleme radiyallahu anhu yani kaç tane saydı Bir, iki, üç, dört tane sahibi bir araya gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazından bahsettiler. Ebu Hümeyt, Radyoland dedi ki Ebu Hümeyt es-saidi e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazını en iyi bileniniz benim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığı zaman tekbir alır ve ellerini kaldırırdı. Sonra ruku için tekbir aldığı sırada ellerini kaldırır. Sonra rükü eder. Demek ki e tekbiri ellerini kaldırmayı ikisini bir arada yapıyor. Tekbir aldığı sırada ellerini kaldırıyor. Sonra rükü eder. Ellerini dizlerinin üzerine koyar. Kollarını sanki kavis gibi yaparak dizlerini tutar. Kollarını yanlarından uzak bulundururdu. Başını ne kaldırır ne de aşağı eğerdi. Sonra ellerini kaldırarak doğrulur. Yani e, rüküden kalkar. Bütün azarlarının yerleşmesini beklerdi. Sonra secdeye gider. Alnıyla burnunu yere iyice yerleştirirdi. Kollarını da yanlarından uzaklaştırır. Her ağza yerine dönerdi. Sonra yine secde eder. Burnunu ve alnını yere iyice yerleştirir. Kollarını yanlarından uzak tutar. Ellerini omuzları hizasına koyardı. Yani <gülüyor> e, secde ettiği zaman... Kollar böyle yanlardan açılacak. Tabii e, saflar ne kadar müsaade ederse, bazen safların sıkışıklığı sebebiyle bu fazla mümkün olmuyor. Ama böyle göğsüne dayamayacak, mümkün mertebe e, açacak kollarını. Eller de omuzlar hizasında idi diyor. E, diğer bir rivayette tabii başı hizasına koyduğu da geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O da meşrudur sonra başını kaldırır secdeden kalkarken her ağza yerine yerleşirdi bitirene kadar böyle yapardı sonra oturur sol ayağını yatırır sağ ayağını dikerek kıbleye çevirir ayağın dikilmesi derken dizin dikilmesi değil ayak yani şu sol ayak böyle yatırılıyor sağ ayak şöyle dikiliyor bu ayağın böyle dikilmesinden bahsediliyor Sağ yan dikerek kıbleye çevirir. Yani kıbleye çevirmesi böyle diktiği zaman şu parmak uçlarının kıbleye bakmasıdır. Sağ elini sağ dizin üzerine, sol elini de sol dizin üzerine koyar. işaret parmağıyla işaret ederdi. Evet. Bunu İbn-i İbn-i Zeyme, Ebu Avane Müstahrecinde, Bukhar Refulyede'nde, Tayalisi, Ebu Davud, Tirmizi, Begavi Şerüs Sünnede, Beyhaki Sünen'in de Bukhara şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Bu namazdaki oturuşun şekli bakımından buraya almışız. Yoksa önceki kısımlar farklı hadislerde de anlatılıyor. Yani gerek iki secde arasındaki oturuşta gerek taliat oturuşunda Bu ayrıntı verilmiş. Namazda teşebbüt 343 nol rivayet. Nafi dedi ki, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a şöyle diyerek teşebbüt ederdi. Bismillahi ettahiyyatu lillahi, esselavatu et lillahi, essakiyyatu lillahi, esselamu alen nebiyyi, ve rahmetullahi ve berekatuhu, esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Şehittü en la ilahe illallah, şehittü enne Muhammeden Rasulullah bunu ilk iki rekatta söyler. Yani ilk iki rekatta oturduğu zaman ilk teşeğütte söyler. Teşeğüdü bitirdiği zaman da dilediği duayı ederdi. Dilediği gibi dua ederdi. Namazın sonunda oturduğunda ise aynı şekilde teşeğüd yapardı. Ancak bunda önce teşeğüd eder sonra dilediği gibi dua ederdi. Teşeğüdü bitirip selam vermek istediğinde Esselamu aleyne ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihindir. der. Sağına Esselamu Aleyküm der. Sonra imamın selamını cevaplar. Eğer solundan bir kimse selam verecek olursa onun selamını cevaplardı. Bunu Malik muvaddada Beyhaki sünneninde Bukhara ve Müslüman şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişler. Burada imamın selamını cevaplamak ile kastedilen edilen şu. Yani Malik mezhebi bununla amel etmiştir. Bazı olema bununla fetva veriyorlar. Yani İmam namazda selam verir zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye ee, ilk önce arkadaki Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve der. Sonra selam verir. Sonra sonra selam verir. Yani solunda birisi varsa onun sağına vermiş olduğu selamda cevaplar diye böyle e, anlatılıyor. E, bu i̇bn Ömer radyalanmanın fiili. Yani e, bu sebeple biz bunu bir esas olarak almıyoruz. Allah Resulü ve Vesselam'a dayandırılan bir şey olmadıkça veya e, ondan bir teşvik olmadıkça ama İbn Ömer radıyallahu anh'ın fiili olarak sayıttir. E, burada bizim bu rivayeti almamızın sebebi teşebbüt lafızlarıyla ilgili. E, yani burada gördüğü gibi işte Besmele ile başlaması var. E, Esselamu alem nebi ifadesini kullanması var. E, bir sonraki rivayette Evet. Almış mıyız? Almamışız. Şimdi <gülüyor> İmmi Mesud ve İmmi Mesud'un mesela diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, sahabeleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Esselamu Aleyke'ye Nebiyyü diye teşebbühteyken, tahiyyattayken böyle okuyorlardı. Fakat vefatından sonra Esselamu Aleyh Nebiyyü şeklinde okudular diyor. Yani sahabenin genel bir e, tavrı, uygulaması olarak bunu naklediyorlar. Yani sahabenin bir icması gibi naklediliyor bu. Yani birincisi, Esselamu Aleyke'ye Nebi, Selam senin üzerine olsun ey Nebi demektir. İkinci lafız ise, Selam Nebi'nin üzerine olsun şeklindedir. Ee, İbn-i bunu açıkça ifade etmiş. Bu Allah Resulü hayattayken böyle söylenir. Ama ifatından sonra Esselamu Aleyh Nebi denilir e, diye aktarıyor. Burada İbn-i Ömer da aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde Ayşe Radyalama'dan, İbn-i Abbas işte Tabi'inden, Tavus'tan, daha başkalarından, hatta merfu olarak da e, teşebbüdün bu lafsı rivayet edilmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Yani sanki şöyle bir şey var, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi hayattayken tahiyyatı böyle okumalarını sahabelerine öğretmiştir, yapmıştır bunu ama vefatından sonra okumalar içinde diğerini öğretmiştir. Yani Esselamu aleyhi nebî lafsını Allah Resulü Aleyhissatü öğretmiştir. Ee, yoksa sahabiler bunu kendiliklerinden e, yapacak değiller. 344. rivayet Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hayrın başları, toplayıcılar ve sonları öğretilmiştir. İkinci rekatte oturduğunuz zaman şöyle değil. Ettehayyatu lillahi es lillahi Et tayyibatu lillahi. Esselamu aleyke yaa Nebiyyu ve rahmatullahi wa barakatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Eşhedü en la ilaha ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve rasuluh. Sonra biriniz beğendiği duayı seçsin ve Rabbi Azze ve Celle'ye onunla dua etsin. Bunu Ahmed bin Hanbel Nesai, Tayali ise Abdurrazak bin Nesib'in Müsned'inde İbnü Zeyne, İbn İban Serraj, Taberani, Hilyetü'l Evliya'da Buhayni ve Behaki Müslim'in şartına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Yani burada beğendiği duayı seçsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan nakledilen teşebbüten sonra okunacak dualarda beğendiğini seçsin ve onu okusun. Teşebbü'n gizli okunması. 345 no'lu rivayet. İbn-i Nesud Radyalent'den gizli okumak sünnettendir. bu hadis, bu kar ve müslimin şartlarına göredir. Hakim İbn-i Uzeyme Tirmizi Ebu Davud, El-Evsat'ta Nümünzir Beyhaki rivayet etmişler. Elbani Tahrucül Mişkat'ta sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, sahabe bir şey hakkında sünnettir dediği zaman o hükmen merfudur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fiili. Dolayısıyla kişi namazda teşebbü, tahiyyat, yani bunları okuduğu zaman gizli okumaldır. Yani kendi işlebileceği kadar. Yani bunun sesli okunması, bir kimse sesli okursa bu sünnete muhaliftir. Namazda salavat... 346 olur? No rivayet Ebu Mesud Uhbe bin Amir radiyalan dedi ki bir adam geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde oturdu. Biz de yanındaydık. Dedi ki Eyalan Resulü sana nasıl selam verileceğini öğrendik. Peki namaz kıldığımızda sana nasıl salat edelim? Yani namazda nasıl salat edelim diye soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Öyle ki biz adamın hiç sormamış olmasını arzuladık. Yani adam keşke sormasaydı acaba bu sorudan Allah Resulü rahatsız mı oldu diye düşündük demek istiyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bana salat ettiğiniz zaman şöyle deyin. Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi Ümmi Nebi olan Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine de salat et. İbrahim'e ve İbrahim ailesine bereket verdiğin gibi Ümmi Nebi olan Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine de bereket ver. Muhakkak sen hamidsin, mecidsin. Yani salli barik dualarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda bu şekilde okumayı e, emretmiş, öğretmiştir. Bu hadis de Müslim'in şartına göredir. Ebu Ahmet el hakim Şiaru asabil hadiste rivayet etmiştir. İbn-i İbban, İbn Zeym'e Hakim, e, bu Ebu Abdillah Hakim, müstedrek sahibi, Ahmet, Ebu Davud, Nesai, Darik-i Taberani ve de rivayet etmişlerdir. Namazda selamın şekli 347 ne rivayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh de, nebi sallallahu aleyhi ve sellem sağına ve soluna yanağının beyazlığı görünecek şekilde selam verir. Yani kafasın demek ki e, böyle değil. Bak, bu şekilde düz bir şekilde yanağı arkadan görülecek şekilde selam verir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu derdi. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İbn İbvan, İbn Zeyme, İbn Uzeyme İbn Maçe Bezdar Hatibül Badadi el Mutfak el Mufterakta İbn Azm -i el Muhallada ve Taberani e, rivayet etmişlerdir. Namazın ardından söylenecek şeyler 348 Müslim bin Ebi Bekra Raymolla babası Ebu Bekra radıyallahu anhın yani Nufey bin Haris radıyallahu anhın namazın ardından Allah'ın küfürden fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırım dediğini işitmiş. Dedi ki, bunun üzerine ben de bunlarla dua ettim. Bana dedi ki, ey oğlum bu sözleri sana kim öğretti? Ben de ey babacığım senin namazın ardından bu sözlerle dua ettiğini işittim ve senden ezberledim. Dedi ki, buna devam et ey oğlum. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz ardından bu sözlerle dua ederdi. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Nesai Ahmet İbn-i Zeme İbn-i Hakim İbni Ebi Şeybe Bezzar Müşküllü Asar'da Tahavi rivayet etmişlerdir. Yani e, Allahumma inni min e bike minel küfr ve'l fakri ve azabil kabri duasını. Burada yekulu fi duburu salati diyor. Bu duburu salah ifadesi yani namazın ardı ifadesini e, alimler iki şekilde açıklayarak ihtilaf etmişlerdir. Bazılar diyorlar ki yani bunun gibi ibareler, işte dübür-ü da, namazın ardında böyle söylerdi Allah Resulü gibi bunun gibi e, lafızlarla gelen dualarda. Burada kast edilen selamdan önceki duadır. Bazılar da diyor ki, hayır dübür-ü salat selam verdikten sonra, namazın bitiminden sonradır diyorlar. Doğrusunu Allah bilir. Ee, yani lafzın zahirinden... Bir de başka rivayetlerle birlikte düşündüğümüz zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte e, fiili olarak bunu yaparmış. Işte. Fakirlikten, küfürden, kabir azabından, hatta diğer rivayetlerde işte i Teccal'den, yaşamın, ölümün fitnesinden, borçlanmaktan, borcun sıkıntısından, ihtiyarlıktan, bunun gibi şeylerden e, selamdan önce yaptığı duada sığındı, gelmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Muhtemelen bu da e, işte namaz Selamından önceki dualardan birisi yani az önce bahsettiğimiz imamü's-sudyalat diyor ki işte yani artık hoşuna giden duayı seç onu oku Allah Resulü'nden bunun gibi e, dua lafızlarından birini seçer kişi onu okur ama halk arasında yaygın olan işte Rabbin azze'nafit dünyasına ve filâkuretasına diye herkesin selamdan önce okuduğu bu dua e, bildiğim kadarıyla namazın selamdan önce okunacak dualar arasında e, sabit olmamıştır yani bu konuda sahih bir şey yok. Yani Hanefi mezhebinde bu şekilde öğretiliyor ama bu konuda sahih bir şey yok. Onun yerine bunun gibi e, sahih olarak gelen duaları seçmek lazım. Ki e, bazı rivayetlerde mesela Müslüm'ün sahihinde algı bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dört şeyden Allah'a sığınmamızı emrederdi. E, hadisini Tavus, Rahimullah rivayet ederken oğluna e, bu, bu namazı okumadan okumadan şey bu duayı okumadan namaz kılarsan onun iade edilmesi gerekir şeklinde fetva verdiğini naklediyor Müslüm hadisi rivayet ettikten sonra. Bu dört şey. işte cehennem azabı, kabir azabı, Betçal'in fitnesi. Bir de dördüncüsü değişiyor. Yaşamın <gülüyor> ve ölümün fitnesi. Bu değişiyor. Bazı rivayetlerde işte ihtiyarlık, fakirlik gibi değişik şeyler zikrediliyor. Ama sonuçta bu Deccal'den, kabir azabından, cehennem azabından, hayatın fitnesinden, ölümün fitnesinden e, bunlardan sığınmak lazım. E, emirle geleni öncelemek lazım. Yani emirle geliyorsa e, ihtiyaten, yani biz buna mutlaka bu duayı okumak farzdır demiyoruz ama ihtiyaten çünkü tabiinden böyle bir fetva var. Bunu yapmadan eğer namazı tamamlarsan o namazı iade et diyor. Böyle bir tehlikeden korunmak için ihtiyaten bunun gibi emirle gelen duaları seçmek e, öncelikli. Namaz esnasında ortaya çıkan bir ihtiyacın karşılanması. 349 no'ları rivayet? Şeddad bin El radiyallahu dedi ki, <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yatsı namazı sırtında Hasan ya da Hüseyin ile yanımıza çıktı. Sırtına almış torunlarından, ikisinden birisi artık Hasan mıydı, Hüseyin miydi? Öne geçti, onu sağ ayağının yanına bıraktı, yan torununu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz esnasında uzunca bir secde yaptı. Merak edip başımı insanlar arasından kaldırınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin secdede olduğunu, çocuğun da sırtında olduğunu gördüm. Tekrar secdeye döndüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince insanlar dediler ki Allah'ın Resulü namazında secdeyi hiç yapmadığın şekilde uzattın. Sana bir şey mi emredildi yahut bir vahiy mi geliyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunların hiçbiri olmadı lakin oğlum geldi. Torununa oğlum diyor burada. Sırtıma bindi. Kendisi ininceye kadar onu sırtımdan aşağı indirmek istemedim. Bu hadis Bukhara ve Müslümin şartlarına göredir. Ee, İbn-i Hayseme tarihinde Hakim İbn-i Ben Ahmet Nesai İbn-i Şeybe Taberane Hakimettir Mizi Nevadilül Usul'de Begabi Mucem'inde İbn-i Bit Dünya nafaka Vel Iyalde İbn-i Yasım El ahat Vel Methani'de İbn-i El Muhallada Ebu Cafer İbnül Buhteri Musannefatında Beyhak-i Sünen'de İbn-i Nasagir tarihinde rivayet etmişler Muhbil bin Hadi Cami-i Said'de Sayıoğlu'nu belirtmiştir. Başlıkla alakası şundan e, bu sahabe e, işte bir endişe, bir ihtiyaç sebebiyle başını kaldırıyor. Yani imam başını kaldırmadan kaldırıyor, bakıyor ki bir sıkıntı yok, tekrar devam ediyor. Yani secdede yapmaması gereken bir hareketi yapıyor. Şimdi bundan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o da haberi oldu mu, olmadı burasının hiç önemi yok. Çünkü şayet bu namazı bozucu bir fiil olsaydı, yani burada bir yanlışlık olsaydı, Allah Resulü'nü bundan haberdar eder ve onu düzeltirdi. E, nitekim e, Allah Resulü'nün haberi olmadan e, sahabeler bir şey yaptıklarında Allah Resulü'ne bunlar haber veriliyordu. Yani din kamildir. Böyle bir hareket demek ki namazı bozucu değil. Diğer taraftan yine e, başlıkla alakalı olan kısmı işte çocuk işte omzunda getiriyor Allah Resulü'nü yanına koyuyor. E, bir sıkıntı yok demek ki. Secdede de üstüne oturuyor secdede iken. E, onu Rahatını bozmak istemiyor. Yani bu daha başka şeyler de var yani namaz içerisinde işte indirip tekrar kucağına alması. E, e, umame miydi o çocuğun ismi? Zeynep'in oğlu, kızı mı? Hı. Umame'yi işte kucağına alıp indirmesi var. E, bunun gibi namazda e, bu tür hareketler caizdir. İhtiyaç olduğunda Namazda ağzı örtmenin yasaklanması 350 nolu rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazda Saçı ve elbiseyi Sarkıtmaktan e, Burada sarkıtma Sedil ifadesi geçiyor e, Biz burada saçı Veya elbiseyi çünkü saçta da sedil Olur elbisede de sedil olur sarkıtma olur Elbiseyi Sarkıtmaktan ve kişinin ağzını örtmesinden Yasakladı bu hadis Bukhari'nin şartlarına göredir. E, hakim rivayetinde Süleyman el-Ahver'den rivayet eden Rav'in ismini El-Hüseymin Zekvan el-Muallim olarak zikretmiştir. Bu durumda hadis Bukhari Müslim şartlarına göre olur. Burada e, Hasan Zekvan diye geçiyor olması. Evet. Hasan Zekvan diye geçiyor. E, Hasan min Zekvan'dan sadece Bukhari rivayet etmiş. Müslüm rivayet etmemiş. Ama hakimin rivayetinde El-Hüseyin bin Zekvan rivayet etmiş. Onun kardeşi rivayet etmiş. El-Hüseyin'den de hem Bukhari hem Müslim rivayet etmiştir. Buna göre eğer bu ravi el Hasan değil de El-Hüseyin bin Zekvan ise bu durumda hem Bukhari hem Müslüm'ün şartlarına göre olmuş oluyor. E bunu Ebu Muhammed -e şirazi Hadisu Bekir bin Ahmed Şirazi -e şirazide el yazma bu. Hakim, i̇bn Zeyme, i̇bn İbban, Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Maciye, Şerüs-i Begavi, Taberani, Evsat'ta, Bezar, El-Evsat'ta, i̇bn Münzir Abdülhalık bin Esed el-Hanefi müceminde ve Beyhaki Süneni'nde rivayet etmişlerdir. Evet. Namazda işte saçı sarkıtmak demek, e, yani uzun saçlı kimsenin önüne doğru e, sarkıtması. Elbiseyi sarkıtmak da e, topuklara kadar e, salınması bunun gibi haller yasaklanıyor. Ağzı örtmeyi yasaklıyor. Demek ki kişi namazdayken ağzını örtmemeli. Evet, namazda ellere dayanarak oturmanın yasak oluşu 351 no'lu rivayet İbn Ömer radıyallahudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin namazda ellerine dayanmasını yasakladı. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Lafız sol el değil bakın. Yani sol ele dayanarak oturmak yasaklanıyor. Namazda ellere mesela otururken böyle ellere dayanmak yasaklanıyor. Müslüm'ün şartına göredir Ahmet bin Ambel, Ebu Davud, İbn-i Zeym'e Elevsat'ta i̇bn Münzir ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. 352 no'lu rivayet yine İbn-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kişinin namazda sol eline dayanarak oturmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. ''Şüphesiz bu Yahudilerin namazıdır.'' Bu hadiste Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Hakim ve Behakir rivayet etmişlerdir. Yani bunlar iki hadis birbirinden farklı. Bir hadis daha var. O da bundan farklı. Diğer başka yerde gelecek belki. Diğerinde sol eline dayanarak oturmasını yasakladı diye mutlak bir ibareyle geliyor. Yani namazda veya namaz dışında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisinin böyle sol eline dayanarak oturduğunu gördü ve e, bu oturuş gaza bulunanların, Yahudilerin oturuşudur dedi. Ve böyle bir oturuştan yasakladı. Burada namazda böyle bir oturuştan yasakladığı ayrıntısı var. Bu Yahudilerin namazıdır deniliyor. Ee, bir de iki eli e, mesela tayyatta selamdan önceki oturuşta veya iki secde arasındaki oturuşta böyle iki elle dayanarak namaz esnasında oturmak yasaklanıyor. Yani hülasa edecek olursak namaz dışında şu oturuş... Yasaklanmış değildir. Namaz dışında sadece sol ele dayanarak oturuş. Böyle sol eli kişinin arkasına doğru atarak böyle sol eline dayanıp oturması. Bu Yahudilerin oturuşudur deniyor, Bu yasaklanıyor. Namaz içinde ise hem bu oturuş hem de iki ele dayanarak oturuş yasaklanıyor. Zira namazın <gülüyor> şekli belli. Yani sünnet olan şekli belli. Eller dizlerin üstüne konur. Ee, ellerin duracağı yer bellidir. Sandalye ve minder üzerinde namaz kılınmayacağı. 353 olur no rivayet Cabir radiyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret etti. Yani ziyaret ettiği kişi hasta. Yani maziret sahibi olan bir kimse aslen. Adam bir minder üzerinde namaz kılıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minderi alıp attı. Sonra adam bir tahta edinip üzerinde namaz kılmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu da alıp attı ve şöyle buyurdu. Eğer yapabilirse yerde oturarak kıl. Yapamazsan ima ile kıl ve secdede de rükudan biraz daha fazla eğil. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bezzar, Beyhaki, Ebu Bekir Mukram el Kadi fevaidinde, Hayseme et el-yazma cüzünde, Muhammed bin İbrahim el el-yazma emalisinde, Ebu Yala, i̇bn Hacer Muhtasar-ı Zevaidil Bezzar'da e, sayı olduğunu belirtiyor. Elbani de sayıha da sayı olduğunu belirtiyor burada görüldüğü gibi yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ın e, rivayetine Bukhari'de gelen diyor bazı rivayetlerde basur hastalığı olduğu söyleniyor. Yani ayakta namaz kılamayacak şekilde bir rahatsızlığı olduğunu yapabiliyorsan, ayakta kılabiliyorsan, ayakta kıl ayakta kılamıyorsan oturarak kıl, oturarak kılamıyorsan yatarak veya imaderek diye diye Kişi kendi durumuna göre uygun olanı seçer. Bazılar diyor ki işte hasta mazurdur. İşte rahatsızlığı varsa sandalyede kılabilir diye böyle fetva veriyorlar. Zaten bu rivayet hasta kimse aklıma geliyor dikkat edin. Adam hasta olduğu için minder üstünde kılıyor. Sonra Allah Resulü bunu atıyor. Adam yine bir iştahat yapıyor. Yani Allah Resulü yasakladı minder. Herhalde yumuşak bir, yere, e, yumuşak bir yere oturmak yasak herhalde diye düşünüyor Allah-u Alem. Bu sefer tahta edinir. Yani sandalye gibi bir şey deniyor. Allah Resulü bunu atıyor ve diyor ki eğer yapabilirsen yerde oturarak kıl. Yani hasta kimse için söylüyor bunu. Yapabiliyorsan yere oturarak kıl. Eğer dizin ağrıyor şu bu. Herhangi bir hastalığın var. Bunu yapamıyorsan eğer ima ile kıl diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne sandalye ne başka bir şey böyle bir yol göstermiyor. İma ile kıl. Bunu da yaparken secdede Rükuda eğildiğinden daha fazla eğil. Yani rukuyla secdeyi birbirinden fark ettir. E, secdedeyken biraz daha fazla eğil diyor. Kişinin böyle namaz kılabileceğini bildiriyor hasta olan kişinin. Hastanın bir şeye dayanarak namaz kılması. 354 mualı rivayet. Hilal bin Yasaf Rahimullah dedi ki, Rakka'ya geldim. Ee, ''Arkadaşlarımdan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından biriyle görüşmek ister misin?'' dedi. ''Ben de bu benim için ganimettir.'' dedim. Vabisa bin Mabed radiyallahu anh'a gittik. Arkadaşıma önce dış görünüşüne bakalım dedim. Vabisa radıyallahu anh'ın üzerinde başına bitişik iki uçlu bir başlık ve toz renginde ipekten bir bornoz göze çarpıyordu. O bir bastona dayanmış ayakta namaz kılıyordu.'' Namazı bitirince kendine selam verdikten sonra neden namazda bastığına dayanıyorsun dedik. Dedi ki, Ümmü Kays binti Mİhsan radıyallahu anh'a bana haber verdi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşlanıp kilo alınca namaz kıldığı yerde üstüne dayanacağı bir direk edinmişti. Bunu müslimin şartına göre bir isnadla Muhammed bin Said el-Kuraşi Kuşeyri, Tarih-i Rakka'da, Hakim Ebu Davud, Begavişehir-i Sunne'de, Taberani, El-Muallada İbn-i ve Beyhak rivayet etmişler, Elbani Es-Saiha'da. E, tahric etmiştir. E, burada evet demek ki kişi sandalye mindere oturup namaz kılamıyor ama e, eğer ihtiyaç varsa ayakta duramıyorsa bir bastona dayanabilir. Bir direğe bir şeye tutunarak namaz kılabilirmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan fiili olarak bu rivayet <gülüyor> ediliyor. Burada e, yukarıda mesela Toz renginde epekten bir bornoz göze çarpıyordu diyor. Yani sahabenin böyle bir şey giymesinden bahsediliyor. Öncelikle e, sahabenin kendisi, kendi fiilleri hüccet değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın erkeklere yönelik ipek yasağı malum. Diğer taraftan acaba bu saf ipek miydi yoksa karışım mı? Çünkü karışımlar ilgili cevaz var biliyorsunuz. Yani e, böyle şerit şeklinde birkaç dört parmaklık şeye caz verilmiştir. Yine sahte ipek denilen bir şey var. Görünüşte ipek zannedilen ama aslında ipek olmayan bir şey var. Hakikatini Allah bilir. Eğer gerçekten o yasaklanmış ipektense Vâb-ısa kendisi huccet değildir. Yani sahabeler masum değildir. Adildirler ama masum değillerdir. E, bu sebeple e, bu huccet değildir. Hüccet olan Allah Resulü'nden naklettiğidir. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazıyla ilgili nakil yapılıyor zaten. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste 355 mal riwayat namazda kıbleye tükürmenin yasaklığı başlığıyla devam edeceğiz. Subhanakallahumma bihamdik eshedunna ilahillah ve asta